Selamun Aleyküm Muhterem Hocam. Eşimin bütün meşru ihtiyaçlarını karşıladığım halde giyim, barınma, yemek, kontör vesaire şeyler demiş. Benden para isteyip duruyor. Bu yüzden de sürekli kavga ediyoruz. Ortaya nasıl olmalıdır? İsmail Hocam ne tavsiye eder demişler. Vallahi Allah yardım etsin. Yani oturup konuşmak lazım. Şöyle yapabilir eşimin gelirine göre. Yani hanımına her ay delim ki 50, 100, 500 neyse belli bir miktar para verir. Bak hanım bunları evin bütün masraflarını yeme, içme vs. ben karşılayacağım. Bu da senin harçlığın. Kadın hani arkadaşlar arasında bir yere gittiği zaman falan onu harcayabilir. Yani kendin maaşına göre böyle bir şey verebilir. Vermekte de fayda var. Ama o hanımefendi de o parayı çarçur etmemesi lazım. Yani beynin yani. hoşlanmayacağı, razı olmayacağı alanlara e, harcamaması lazım. İki tarafta dikkat edecek. Aslında işin doğrusu şudur. Maaşı alacak, bir yere koyacak. İhtiyacı olanı oradan harcayacak. Yani. Ama yani hanım e, lüzumsuz harcayıp da adamı sıkıntıya sokacaksa bu da olmaz tabii. Yani. yani burada konuşmak lazım. Biraz karşılıklı anlaşmaya bağlı. Yani bazı insanlar biraz böyle e, savurgan oluyor işte eline geçeni harcıyor bilmem ne yapıyor filan doğru değil bizim bir arkadaşımız vardı. Evet hocam. Mesela takım elbiselerini ters mevsimlerde alırdı. Yani kışlıkları Yazın kış biterken kış biterken hani adamın yazlık koyacak elinde kalmış kışlıkları yarı fiyatını hatta üçte bir fiyatını veriyordu. Yazlıkları da yaz biterken alıyordu. Yani yeni mevsimlerde pahalı oluyor. Daha indirimli oluyor tabii. Tabii şimdi. Ee, bir adamın parası nasıl birikir, nasıl tasarruf edecek, ihtisad edecek, başkasına muhtaç olmayacak. Ee, yani ne kadar siz çok paralırsanız alın, yani lüzumsuz yere harcarsanız, herkesin 30 lira aldığınızı, siz 100 lira alırsanız o işin içinden çıkılmaz. Dolayısıyla e, o hanım ile konuşsun yani. Böyle bir yöntem, bak sana 100 lira verdim, bak benden fazla isteme. Şey de öyle mesela, Ana babalar çocuklarına da bir ölçülü bir haçlık vermeli. Çok verirse başka şeyler yapabilir çocuk. Yani Tabii. onu da nereler Farklı harcadığını sakit Tabii.